Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp 19 Kasım 2013 Salı sabahında buluştuk yine Buz gibi bir hava var dışarıda Kasım ayında zaten daha da fazlasını beklememek lazım Kar yok, yağmur yok Sabah araba camlarında buzlanma var yani... İyi şeylerin işareti değil bu Daha da soğuyacak havalar O güzel kıyafetlerinizi Kalın şeylerinizi Çıkarma zamanı geldi. Biraz daha esneklikten uzak hareketlerimiz olacak. Kalın kumaşların altında. O tatlı kıvrımlarımız, o hareketlerimiz baharı beklemek zorunda. Ama şarkılar yaz-kış aynı tatta Chris Weham, The Road to Hell, Radyo Otu'da. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler Saat 8.48 oldu. Karşımda tam bir keyif kompradoru Oktay Demirci hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Günaydın. Keiko diyorum ben sana o yüzden. Kom bana komprador demeni tercih edin. Ya işte Keiko. Keyif kompradoru'nun kısaltılmışı. Çok Keiko teşekkür gibi ederim. gibi oluyor. Ona bozulma sakın Keiko. Yok. Hayır. Sonuç olarak sen bana komprador demeni tercih ederim. Komprador'e Çok teşekkür ederim doğrusu. Ee, bugün biraz... Çok değerli bir arkadaşımız daha vardı sevgili dinleyiciler. Bu sabah yayınımıza katılamıyor. Umarız hayırlı bir haber için katılamıyordur. Ya da e, umarız tatlı tatlı uyuyordur. Dikkat ettiyseniz e, ilk defa maalesef aramızda değil kaybettik demedik. Çünkü kritik günleri geçiriyor bugünlerde. E, çok değerli Fahir Öğünç. E, ne çok bilmiyorum. şey saklıyoruz dinleyicilerimizden. Çatlayacak gibiyim ya. Hakikaten o benim de bir biraz, biraz... fazla oldu. Yani sevgi dinleyiciler bu sakladığımız şeyler de programla ilgili sürprizler olsa içim yanmaz. <gülüyor> başka şeyler başka şeyler. Ee, Önümüzdeki Ege... günlerde sadece onlardan bahsedeceğimiz aşiken. ama şu aşamada sizlerden saklamanın utancıyla geliyoruz stüdyoya biraz, yani. Biraz utanıyoruz ama e, Ege şu, şunu da düşünerek rahat ol. Bizim bu sakladığımız şeyler program içinde bir e, espri. Yani niyeyse ben öyle düşünüyorum. Bak şu anda konuşuyoruz. Konuşmuyor muyuz? Konuşuyoruz da yani güzel güzel şeyleri niye paylaşmıyoruz? Bütün canımızı sıkan her şeyi dinleyicilerimizle paylaştık da güzel şeyleri niye paylaşmıyoruz? Tamam zamanı var. Zamanı var daha dur. Daha sıklaşacak şey olacak ondan sonra. Ben daha... biraz çıtlatayım diyorum. Yani şimdi hiç şey yapma istersen. Aklıma öyle geliveren bir şeyleri. <gülüyor> i̇stersen şimdi hiç, hiç girmeyelim. Bugün e, bilmiyoruz. Faahir'i yakından tanıyanlar, e, ne oldu oldu mu ya Faahir Faahir ne oldu ya fail niye yok acaba ne oldu falan biz de bilmiyoruz, Sevgili biz de bilmiyoruz bilgiler. şu anda, biz de biliyoruz ama zannetmiyoruz e, ama ama ben yine de şunu söyleyeyim Fahir yani şu burnumu yaptıracağım dediği günden beri ben hani ya niye 40... söylüyorsun ya ha yaptırdı veya yaptırmadı gibi bir şey söylemedim şu anda. Ama onun söylediğini niye söylüyorsun? Ben yaptırdı yaptırmadı Neyse demedi. Fahir bir e, bir dizi estetik ameliyatla e, 40. yaşını taşlandıracağını söylediği zaman ben böyle oturdu insanlar bence gayet de güzel görünüyorsun dedim bunu da şey gibi alması beni bozdu hani sanki onun güzelliği önünde ben böyle şey yapıyorum set koyuyorum. Madem konu açıldı madem ha. konu açıldı madem yani e, şey neyin kutusuydu ya o? Pandora. <gülüyor> Pandora'nın kutusu madem açıldı. Pandora e... kutusunda büyük hissediyor. <gülüyor> ee, ben burnumu yaptıracağım dedi. Aynı zamanda gözaltı elmacık kemiklerinin orada... Biliyorsun, Faiz sinirlendiği zaman ilk elmacı kemikleri çıkıyor ya. Evet. Yani ya, işte, tatlı, bir tatlı dizi çıkıyor. estetik ameliyat diye anlatıyorum. Dizi, onu da söylediği zaman. Abi, abi ben aynı sonuna bölge kadar destek, açtırdık mı şey yapalım. Sonuna diye. kadar sevgili dinciler burada artık özelimizi de konuşuyoruz. Sonuna kadar destek verdim ve e, laf aramızda Ege. Yani bu konuyu açmasan ben söylemeyecektim hiç bahsetmeyelim diyecektim olmadı ama. E, yani biraz da bozulmuş senin öyle dediğine. Abi ben hani abi, bir şey Hani bana ne dedi güzel görünüyorsun. Yani. Bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Hani dedi 2008 yılında bu adam dedi yılbaşında dedi yılbaşına girerken her karara destek vereceğim arkadaşlarımın artık kararı almıştı. Hani dedim Faiz hiç şey yapma. Bir, bir gün alışveriş merkezine giderken konuştuk gross markete. <gülüyor> sen yoksun. Dedim hiç sen üzülme. Ee, ben de dedim bazen şunları şunları hissediyorum. Şu anda konu dağılmasın diye ben senin neler yaptığını söylemiyorum bana. Peki bir şey soracağım. Ve desteklememişsin Sen abi adama. Sen bu, estetikli. Burnu yapılmış. Evet. Gözaltı torbaları, elmalıcık kemikleri oynanmış. Evet. Gıdısı alınmış. Evet. Saç ektirilmiş. Tamam. Botoks yaptırılmış bir tamam. faere kaç günde alışacağımızı düşünüyorsun? Bunların hepsini bir arada mı diyorsun? E tabi canım bir dizi estetik ameliyatı kısa bir süreye sığdıracağım dedi. Ben bu, sana... Bunlar da faerin cümleleri sevgili dinleyiciler. Ben böyle cümleler kuracak bir adam değilim. Bir dizi estetik ameliyatı kısa bir süreye sığdıracağım. O da doğru. O da doğru bunu söyledi ama ben bir bakarım bir fare bakarım gerçekten istiyor mu gerçekten emin mi yoksa tereddütleri var mı? Yani şimdi bu... Eminse yürü derim ya önemli olan senin istediğin şey mi benim alışıp alışmamam mı derim. Yani Ki, mesela bürge onu... de saçının rengini değiştiriyor ama en sık değiştiren şimdi Didem ya. Evet. Didem saçının rengini değiştirdiğinde sen böyle bakıp bakıp ana kim a, falan diye böyle bir kaç gün sürüyor mesela o? O ne günü ya? O gün değil ki değiştirme sıklığını soruyorsan tamam gün sürüyor da alışma sıklığı. Alışması. Sorayım. Didem Al işte e, ne bileyim turuncu saçlıdır. Didem işte e, sarı saçlıdır falan hani böyle bakar bakmaz döndüğünde nasıl göreceğini hemen kafana yazmış oluyor musun? Tabii ben, ben şöyle bakıyorum. Mesela bir dönüyorum bakıyorum Didem ondan sonra arkamı dönüyorum bilgisel bir şey. Bir dönüyorum Rita Hayworth Allah Allah diyorum dönüyorum bir bir dönüyorum Gilda yani öyle düşün yani. Yani o bir 3 dakika 5 dakika sürüyor yani onu şey yaparak. Sonra ama döndüğünde kim olacağını Sonra biliyor Sonra tekrar hop bakıyorum tekrar Didem. Yani o, bir de onlar aynı zaten. Onlar yani evet. o yüzden senin nasıl baktığının önemli. Yani alışıp alışmama... Sevgiyle bak. Fa nere... Fa Faire Gilda gibi, gibi bakacağım. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> sen Fahir'e alışacağım mı alışmayacağım mı endişesiyle bakarsan... Alışamam. Yani Alışamam. Şey sen Fahir'i seversen Fahir dünyanın en güzel adamı olur mu diyorsun? Yok. Sen Fahir'i seversen Fahir sana gelir. Yani Fahiri özgür bırak diyorsun. Ya hep yanlış anlıyorsun öyle ya. Hep yanlış anlıyorsun. Sen öz, Fahir'in özgürlüğü ne? Sana ne? Çok özür dilerim. Herkes yani. kendi hayatını yaşasın o zaman. <gülüyor> diyorsun de <dede>, de tam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum evet. Diyorsun tam. Evet. o yani. O, ona getirdin ha. Sevgi Bir hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi. Umarız ameliyatlar sonuç verir. Umarız Fahir e, abi bugün yarın yaptıracağım bu iş 2014'de kalmayacak dedi. Belki de bu sabah girdi. Bir dizi estetik ameliyatı. Evet olabilir. Yani yine ağzımızda e, bakla ıslanmadı. E, evet mesajlarımız akıyor. E, yoksa Fahir do şey mi yaptı? E, Yeniden doğuyor estetik mu? Estetik ameliyatı mı yaptı? <gülüyor> diye mesajlar geliyor. Bilemiyoruz ama sonuç olarak ne olursa olsun arkasındayız. Bugün aslında e, biraz üzgünüz sevgili dinleyiciler. Gününden yani dolayı. evet Nejat Uygur hadisesine o kadar üzüldüm ki ben Twitter'da haberi Aa, gördükten sonra çok üzüldüm. Evet. Ya böyle bütün benim ortaokul yıllarım video döneminde bir Nejat Uygur oyununu baştan sona izlemekle bitiyordu. Ve şeydi yani işte bir günlük işlerimi yaptıktan sonra hop koyayım baba annem evden kaçtıyla bitireyim. Efendim bugün aman özel duymasınla bitireyim falan diye dönemim geçiyordu. Hakikaten çok değerli çok çok usta diyebileceğin sanatçılardan bir tanesiydi ve onun tarzını bugün sürdürebilen başka oyuncu yok. 65 yıllık tiyatrocu Necdet Uygur dün İstanbul'da e, hayatını kaybetti. E, 2007 yılında bir hastalık geçirmişti. Beyin damarlarında oluşan tıkadıklık nedeniyle felç geçirmişti. O günden e, düne kadar da e, kendisi yatakta yata bağlı yaşıyormuş. Aynen öyle. Dün de ee, Hayatı kaybeti. Çok üzüldü insanlar. Ee, hakikaten ben de üzüldüm. Senin yazdığın şey çok doğru. Ee, Necdet Uygur, seviyoruz demekten çekinirdik bir dönem değil mi? Evet tabii yani canım. Bir dönem ya. ama ondan sonra açtıktan sonra e, açtıktan derken, kendi dünyamızda bunu açtıktan sonra ben çok güzel arkadaşlarımla o diyalogları yapardım. Şimdi Fahir ameliyatta olmasaydı da estetik ameliyatta bir, bir kır belini Ali dayıyı Dayı yapsaydı. Zaten bütün ee, televizyonlar ve şeylerde o vardı Gördüğünüz Ben de Youtube'a girdim böyle skeç skeç var mı diye evet. Ve daha da mutlu oldum Full var Oyunları var yani şey Baştan sona var bir de parça parça da değil Böyle gerçekten de e, Tülat sanatının Günümüzde nasıl olması gerektiğini Merak edenler varsa Otursunlar izlesinler ve bir taraftan da e, Hakkını Vermemiz gereken konulardan bir tanesi de Böyle tam anlamıyla Kumpanyacı, tiyatrocu olarak da... Tuluat'a dayalı geleneksel Türk tiyatrosunun İsmail Dümbüllü'den sonraki son temsilcisi. Yani evet, hakikaten bütün Anadolu'yu dolaşan, tam böyle seyircinin dilinden anlayan oyunculardan, e, tiyatro adamlarından bir tanesiydi. Vallahi sevenlerine başsağlığı diliyoruz buradan. Evet. Ve evet, galiba televizyonda da en az bulaşan kişi. Yani oğulları çok televizyonculuk yaptı da böyle bir Levent Kırcan'ın yaptığı gibi veya diziler gibi böyle bir şekilde televizyon değil. Hakikaten hayatını, kariyerini sahnede Tiyatroları sahnede... çok arka arkaya uzun uzun verilmişti değil mi? Oyunları da. Ha, evet video olarak şey olduktan sonra. Yani o video videoları verilmişti değil mi? Hı -hı. Ben hatırlamıyorum o televizyonda Nejat Uygur Şov falan gibi bir şey olduğunu. Yok. Nejat Uygur Şov değil de. Hiç olmadı galiba. İşte, e... oyunları i̇şte oyunları arka arkaya verildiğini ben hatırlıyorum. O dönem galiba biraz da yaygınlaştı. O video kaset dönemi Den sonraki dönem. İşte hazır materyal evet, öyle, öyle bir, bir şekilde kullanıldı. Hakikaten ben fuarda mesela izlerdim. Her gece doluydu. Evet. Biz de İzmir Fuar'ında izlemişliğimiz vardır Necdet Uygur'u. Bir kere daha saygıyla anladım. Sonra üniversite yılları geldiğinde Ankara'ya gelmiş Necdet Uygur. Hadi Necdet Uygur. Necdet Uygur'a mı? Falan diye o dönem hakikaten çok ezildiğimi hatırlıyorum. Daha ergen arkadaşlar. Herkesin şey diyeceğini zannederken aa Necdet Uygur mu gelmiş kim alıyor biletleri falan diyeceğini zannederken Necdet Uygur'a mı gideceğiz falan diyen adamlarla hiç. maalesef yıllarca arkadaşmış gibi yaşamak zorunda kaldım. Ne kadar güzel benim çevremde hiç öyle arkadaşlar. Levent Kırca gelmişti. Ona koşa koşa gittik. Cüneyt Arkın gelmişti. İlkokulun arka tarafındaki fotoğrafçıya. Ben öyle deparat. hatırlamıyorum. İlkokul yıllarında olabilir canım. Üniversite yıllarında zor o iş. Sen üniversite yıllarında da depar atacak adam buluyorsan ne kadar güzel bir çevrem var. <gülüyor> Doğru evet. Üniversite <gülüyor> yıllarında biraz sınırlıydı o arkadaşlar. Deparcı kalmıyor etrafımızda yepyeni bir röportaj bugün ah, kaçırdı şu anda fire olsaydı, seni Depar diyor derdi bir yerde <gülüyor> sevdiğinizciler görüyorsunuz ee, Ben de Vallahi şu anda cer depar diyor dedikten sonra da ben onu da bir haber Mustulardım, Canan Karatay'ın yeni röportajını kaçırdı. Heh. Bunu kesip götürelim diyorum. O bir kere hasta, e, evet. Ben, hani ben ameliyat hastayken. olduğumda nasıl Cumhuriyet Gazetesi'ndeki <gülüyor> röportajını röportajı getirdiyse, ben de bu Karatay röportajını götür. Valla bunu al. Bugün e, Profesör Doktor Canan Karatay'ın yepyeni bir röportajı var. Pekişler yapıyorum demiş Kendisi. mi? Çünkü o hastanede en büyük moral o oldu. Ee, bir takım açıklamaları var. Doğal yağlarla ilgili iyileşmezlenilen hastalıkları geriletir ondan sonra yumurtayla ondan sonra e, depresyondan nasıl çıkılır bunlar hep açıkladığı şeyler yani böyle bir iki tane şey vermiş olayım ben yani Karatay'ın en önemli tarafı lezzetli başkaları da diyet veriyor ama lezzetli diyet vermiyor Karatay'da ya dedin mi zaten bir kapı tamamen sonuna kadar açılıyor hem lezzet hem keyif yani hem de şimdi, sağlıklı yaşam bir arada diyor. Bu röportajı ben okumadım ama ayrıntısını madde madde şöyle bir ilk sayfadan bakıyorum. Ee, umarım şey vardır. İç sayfalarda bu dolandırıldığı o anısından küçük küçük e, parçalar vardır. Çünkü o yani bir... O yokmuş şey gibi yapamayız tamam. Uzun Çok uzun anısı bu ya onun o. Yani baya bir gün sürmüş o. Doğru. Süreç. Yani oradan böyle bir... E, Küçük küçük parçalar koysa bence daha lezzetli olur. Yani mesela yumurtalı tereyağlı, etmeyen kah ka tereyağlı kahvaltı etmeyen göbeğini eritemez demiş mesela. Aa! Anlatabildim mi? Yani böyle, böyle bir şey demiş. Bunun arasına güzel şey yapacak. 50 bin lirayı da oradan Devletimi, bana kadar çek. Devletimiz için, devlet işi olduğu için koşturduk efendim. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hey, hey. Aynı yapıyoruz, aynısını yapıyoruz, aynen yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Olar sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın. Fahir'in e, uyuyup kaldığını öğrendik az önce. Evet. Bir dizi estetik ameliyat. İçin yani ki... ameliyathaneye ve hastaneye gitmemiş. Bence iyi de oldu. Bu haliyle daha çok beğeniyorum ben Fahir'i. Bazı kusurlar insanı daha... ...hoş gösteriyor. Yani. Buyurun efendim. Yani. OTTÜ'ye ceza geldi biliyorsun. Aa ne cezası? Su cezası. Aa. Nasıl su cezası? Duymadın mı ya? Diyor hiç haberim yok. Abi eee... ...Büyükşehir Belediyesi... Ee, ...tarafından... ...su cezası kesildi. Suları mı kesildi OTTÜ'ne? Kaçak, kaçak ya. Hımm doğru. Kaçak üniversite kurmuşlar. Hmm. Ruhsatsız üniversite. Eee... Atık Su abone, abonesi olmadığı için Otü'ye, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne Aski Genel Müdürlüğü 14.3 milyon TL para cezası kesmiş. <gülüyor> ne yapacağız ki? Üniversiteyi kapatıp başka yere taşınalım o zaman ne yapalım? Ay keşke o parayı al. Yok o da olmaz. İlk insanın düz, düm düz düşününce düm, düm düm düm düm düm düm düz ama o parayı keşke alsaydık diye bir şey geldi ama sonra hemen... Hay Allah ne yapacağız ki? ODTÜ'de atık su abonesi olmadığı gerekçesiyle 2006-2013 yılları arası 14.3 milyon lira para cezası kesilmiş. O zaman şöyle yapalım. Bir yerden daha yol geçsinler. Ödeşelim ya yani başka çaresi yok gibi Yine geliyor bana. Yine biraz para verirsin belki. Az ki su tahsis ettiği kampüs içindeki işletmelere de kaçak su kullanımından dolayı toplam 22.000 lira para cezası kesmiş. Ha, ikisinin toplamı... Ha, yok biri 13 milyonla 22'yi toplayınca milyon. <gülüyor> 13 milyon 22 bin mi <gülüyor> Esas atık sudan. Ee, su satışı falan hep usulsüz. Hmm. Ee, o yüzden e, tarifeler yönetmeliği var biliyorsun. Burada uzun uzun konuştuk. Şu konuşmuştuk. anda Ottünün puanları sıfır yerlerde. Aski tarifeler yönetmeliğini burada hatırlarsan evet, e, 3-4 önce ele almıştık. Ee, konuşmuştuk. Bakalım ne olacak bu sene Bu sene kimse girmez ot diye ben söyleyeyim 2006'dan beri bu borç Şeyi devam ediyorsa Battık ki battık yani Bir zamanında şey tercihlerden sonra geldi bu haber Evet yoksa dediğim Yok, gibi Yok bu sene şey olacak yani ben söyleyeyim Eskişehir yolundan boş. adam çevirip Ot diye yazdıracaksın yani Başka türlü üniversite dönmez Boş kalacak kontenjanlar Dershaneleri de şey... gönül rahatlığıyla kapatırlar yani Çünkü sonuçta kimse uğraşmayacağı için Sokaktan adam alıyorlardı. Hay Allah ya çok şey oldu. Konu döndü dolaştı. Dershanelere bağlandı. Niye dershanelere bağlandı? Allah illa bir fitne içimde mi var nedir anlamadım ki. Bir şey diyeceğim. 2006 yılından itibaren bir ceza varsa bunun 7 yıl 8 yıl sonra gelmesi. Yani şimdi tabii ki. Bilmiyorum ideolojik bir düşünüyorum ben ama. Yani o takip edilmediğini göstermiyor mu bir yandan ya? Madem öyle bir şey varsa. Yol yok diye gelemediler herhalde. Şişe ağzı oldu ya orada. Tamam faturayla geliyor. Orada trafik sıkıştı. Şişe ağzı. Doğru. Haydi dön mesai şu Ne yapacaksın dön. Aa, doğru ya. Şişe ağzı mahfetti, şehri. Buyurun i̇şte. efendim. Protokol halısı konusu konuşulması isteniyor. Madem biz de biraz konuşalım. Tabii ki. Protokol halısının e, rengi değişti. Başbakanlık e, önünde kırmızı bir halı vardı ya. Protokol halısı dediğimiz. Protokol, ha, protokol halısı dediğimiz. O halı acaba şeyde havaalanında falan da var ya. O biraz daha ince değil mi havaalanında olan? Benim mantığıma göre şimdi hepimiz şahit oluyoruz. Böyle bir başbakan, cumhurbaşkanı geçtiğinde konvoy 38 araçtan oluşuyor ya. Evet. Bir tanesi bence o halıyı taşıyor. Çünkü herkesin elinde kırmızı halı olmayabilir. E tabii yani şey diye hatta bazı ülkelerde devlet başkanları halısını kendi getirir diye. Evet tabii diplomatik yazışmalarda madde, o var. Madde var yani. Mesela ülkeyi birisi ziyaret edecek halıyla gelelim. Yok halımız var. Halımız. Halı yoksa bir halımızla gelelim falan. O soruluyor. Ee, ama dediğin gibi o konvoyun o kadar kalabalık olmasının sebebi eklenen Büyük kırmızı olması Doğru Ha bundan sonra e, kırmızı olmayacak O kırmızı halılar nereye gidecek Nasıl değerlendirecek onu da bilmiyorum Valla Gerçek... benim bir fikrim var değerlendirmek için Şüphesiz bundan hiç endişe etmemiştik zaten Arkada ben odasına odasını <gülüyor> Böyle bir şeydir yani Alalım mı diyorsun yani Onu bir şeye overlo götürürüz İki parça keseriz Yan yana koyarız gayet güzel olur ee, turkuaz'ın Türk mavisi olarak tanınması sebebiyle Turkuaz ha. rengi tercih edilecek. Şimdi orada mesela sadece keyfe göre bir renk seçimi yok. Genel olarak böyle bir şey var. Sistemli bir renge dönüşü varsa bilmiyorum. Doğru, en doğru karar mıdır? Aha Turkuaz çünkü Türktür bunlar falan düşüncesi hemen uyanacak mı onu bilmiyorum ama böyle bir, bir mantığı var en azından yeşil pembe olsun ay bu sene değişik olsun kahverengi desenli falandansa ya bir de başbakan atı acaba çok eskidi de ondan mı ya o da olabilir yani, yani başbakan, gidiyor başbakan bunu kaldırın falan diye şöyle ayağıyla bir şey yaptıysa pot yapıyormuş bir yerde yani Pot takıl takılma durum var bir de Tabii o canım. kirlenince şey olur bu kırmızı alların biliyorsun adisi de çok kötü oluyor hemen çok. Tutuyor, kir tutuyor bir şey oluyor ama İçin yani çok ağız da kullanması zor Kirlisi Onu iki demiş. defa serdin mi leş gibi olacak Oktay. Bir araç daha ekleyeceksin kolmaya, halı temizlenme Abi edin. ona kaç kişi basacak ki zaten? Yani öyle çok yoğun bir basın olmayacak. Yani yani hemen başbakan girdikten başbakan sonra basar. protokol girdikten sonra arkasından toplanıyor mu? Ben şeylerde görüyorum. Televizyonda gördüğüm kadarıyla herkes sanki başbakanmış gibi arkadan öyle illa kırmızı halıya basa basa. Yani birisi böyle nasıl gelinin duvanı tutan küçük çocuklar olur ya. Evet. Böyle başbakanın işte üst düzey protokolün arkasından da halıyı rulo yapıp kaldıracak bir adam olsa bence o halının ömrü daha uzun olur. Yok yok öyle kullanılmıyor ya. Tam dediğin gibi öyle şey yapılıyor. Kaldırılıyor. Ama kaldırılıyor. seriliyor çok Çıkınca, Çıktıktan sonra kaldırılıyor. Esas yazar kasa atılmış diyor bir üzerinde evet. bunun. O zamandan beri aynı halı kullanılıyor. Zaten aynı yırtık var orada yazar aynı kasanın geldiği o yer. Yırttı o kasa açılmış çünkü. O, o alını yırtık olan kısmından biliyorum ben. Hep orada bir tane güvenlik görevlisi falan böyle sabit duruyor. Bir şey yapıyor. O bu alıyı yırtığı de, belli etmesin diyor. Tabii yani o, bu alıyı değiştirelim demişler. Değiştirmişken acaba rengini de mi değiştirelim demişler. Yani başbakanla beraber iki bakan mesela geliyor. Bir tarafında işte bir bakan. Diğer tarafında başka Üç kişi yürüyorlar yani. Öyle çok kullanılan bir şey değil. Ama bundan sonra dün serilmiş ilk defa. Ondan sonra ekonomi bakanı mesela Zafer Çağlayan. Hemen ilk kullanan şöyle adımını atmış. ya kaymamış mı? Yeni halı da çünkü bir kayma olur. Gerçi yeni ayakkabı yeni halı birleşmesinden kayma olur. Yani bir de onu şey yapıyorlar. Altta cırt cırtları var. Ha, iyi cırt cırtları var kaymaz. Halı güzel oldu demiş. Halıyı nasıl buldunuz diye basın mensuplarına sormuş. Halımız Ama... çok güzel. Ülkemizin en kritik yeni Türkiye ye yeni halı mı demişler. Bence Boğaz Köprüsü'nde tanıtılmalıydı bu halı. O da olabilirdi. Hakikaten turkuaz, Boğaz Köpüsü'ne bir ]ydi. güzel... Veya Marmara'ya bir suyun altında mavi turkuaz çok Aa, güzel olabilirdi. Evet, İstanbul'dan geldi. Ya Al da bir bakan mesela Torun'un adını turkuaz koyabilirdi. Ya daha halı. <gülüyor> ne kadar güzel olurdu. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç yakında yayınlanacak ile resmi karşılamalardaki kırmızı halı uygulamasını da kaldıracağız demiş. Onun yerine e, artık nasıl bir halı bulunursa yolluk, turkuaz kilim olurdu. olabilir... Kilim Yağcı çok güzel olabilir. Yağcı Bedir olabilir mesela. Yani bunlar hep değerli halılar yani. Ama kilim böyle biraz daha hani şey havası da verir. Biz de siz deniz. Gibicesine. Ha gelen kişiye mi? Ha, ha yani o kadar abartmaya gerek yok falan gibi. Yerel desenler mi mesela desen. Helikopter pistine de serilebilir halı. Orada kuru bir H harfi yerine. Bence hoş bir halı. Kenarlarından güzel gerilmiş, sıkıştırılmış, yapıştırılmış ki bir muhakkak. kilim mesela dört tarafından. Çünkü helikopter uçurur. Uçurur bu doğru. Bu tehlike arz eder. Öyle olmaz. İyi yapıştıracaksın, iyi gereceksin onu. Hem nereye ince belli olur. Oktay gerilmiş bir halının önünde hiçbir şey duramaz. Bir şey var duracak olan. O da günde en az iki defa doğru gösteren bozuk saat mi? Nasıl bildin Sevgili ya? Sevgili dinleyiciler zaten yani nasıl boş ya? konuşmayı bir tarafa bırakıp mantık çerçevesinde olaylara baktığında tıkır tıkır bütün taşlar yerine oturuyor. Biraz da Arctic Monkeys dinleyelim istersen. Dinleyelim Edersin hadi. Ne ya, Yabancı şarkıları çok seversin. Çok, çok severim ha Michael Jackson falan hep bilirim. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Riders right Rain. Adel Radyo Düzeli'den Modern Sabahlar devam ediyor. Tamam anlaşıldı Adel Yeterli Ben de ses var ya bağırmam lazım. Nasıl? Aynısını yaptım fark ettin mi? En sondaki gel oğlum kısmı neydi? Bir de köpek show ekledim. Gel <gülüyor> sonuna. Ne? Neye ne? bakıyorsun? <gülüyor> ne dediğini anlamadım. Köpek show ekledim. Özel bir sonuna. otel mi söyledin diye bakıyorum. Yok, sonuna köpek show ekledin? <gülüyor> Yok ya olur mu o en son. Gel over <gülüyor> it. Ben hiç Ben de gel oğlum anladım oğlum. Öyle anlaşılır. Aksana göre değişir. Buyurun efendim, hoş geldiniz. <gülüyor> Ay çok keza. teşekkür ederiz. Ehliyet olmayana bundan sonra yüksek cezalar. Traf Giriyor. Trafik cezalarına yüzde 50 çıkarmayan. <gülüyor> 3.93 zam geliyor 2014 yılı itibariyle. Şerit değiştirene 172 lira ceza. Her şerit değiştirene mi diye soruyor. Her dersen? şerit değişiminde siz 5 defa şerit değiştirmişsiniz. <gülüyor> mesela yatırıyorsun. Sen yatırıyorsun mesela. Mesela kaç lira yatırdım? <gülüyor> 300, <gülüyor> 344 yatırdım bir şey yatırdım. Aha. İki sefer şerit değiştirme hakkı belgesini veriyorlar sana. Önceden yatırmalı bir şey olsa aslında ceza sistemi ne kadar güzel olur? Onu diyorum. Önceden yatırıyorsun, sonra gösteriyorsun, bakın diyorsun. Çünkü bu ceza sisteminde aksiyen şey o. Yani böyle bir arabada şeyin olacak, küçük şeyin böyle içinde sim kartı olan bir cihaz. Evet. Ondan sonra trafikte her hatanda deg 80 düştü. İşte kırmızı da geçtim. Fıt 110. Kredi açmak gibi diyorsun. Aha, önceden ödeyeceksin. Çünkü para cebinden çıktıktan sonra onun sıcaklığıyla aman o parayı koruyayım diye daha dikkatli olursun. Ya Ama de... öbür türlü aman işte ceza yendi mi yenmedi mi eve gelecek mi gelmeyecek mi falan filan bunlar insanın aklından uçuyor gidiyor. Sen hiç merak etme o para alınır. Bir şekilde alınır. Bir şekilde alınıyor. Bir şekilde onu senden tahsil ediyorlar. O yüzden sen yine cebinden çıkıyormuş gibi ki cebinden çıkıyor. En başta düşünebilirsin. Tamam. Ege. Öyle yapacağım. Ee, sana söz. Öyle yap. Ehliyeti olmayana ne kadar ceza oluyor? %3. Uygun bir 903. şey de ehliyeti olmaz. <gülüyor> Uygun bir şey. Nasıl bu? Yani ya sürücü belgesi, belgesi alınıyor, alınıyor mesela. Evet. Alkolden dolayı alınmış. Veya işte sürücü belgesi Ama almadan. Hiç alınmamış gibi kullanıyor. Araç kullanma kullanan, ehliyetini almadan işte direksiyon başına geçenler Belgesi alınanlar, iptal edilenler falan 1462 lira net cezası var. Güzel. Güzel. 1462 düşün. TL. Yanlış anlaşılmasın. şimdi adam düşünsün ben şimdi 1462 lira ceza mı vereyim onun yerine ehliyet kursuna mı vereyim? Mesela burada şey olur mu ya mesela sende motor ehliyeti yok ya. Hı hı. Ben sen bindin ehliyetinde motor. Üstündeyim. Motor üstündesin. Gidiyorsun. Beyefendi bir durun. Bir durun. Hiç... Buyurun efendim belgenizi görebilir miyiz? Buyurun. Tabi efendim buyurun. Bu ben... ne efendim? Bu <gülüyor> dükkan fatura kartı. Başka bir belge göstereyim. Ha, pardon yanlış vermişim. <gülüyor> Özür dilerim. Buyurun. İsteyim. Kredi kartı bu. Bu ne otobüslerine binemez? <gülüyor> otobüs değil bu zaten otobüsler. Beyefendi gerekli belge göstermişsiniz. Bakın fotoğrafı. Orada herhalde şey olur ya. Olmadığına ikna olur. üçüncü de de yanlış Ama benim olursa. cüzdanımda biliyorsun her zaman bir sayısal dilde otobüs olur. Ya onu keşke söylemeseydin Esas belgem ya. o. Niye söylüyorsun? O üçümüzün arasında kalacak diye böyle bir benim güvenim vardı. Seninle ilgili bir şeye de olsa. Yani cüzdan <gülüyor> da her zaman şey. sayısal loton senin olacak oktay. söyledin sen ya? O senin sıcak paran. İşte o sayısal loto kuponunun... Sadece kupon olarak durması beni rahatsız ediyor. Beni mesela yan, yani <gülüyor> onun yanında böyle bir balyalar balyalar olsa mesela o kadar sırıtmaz. Çok zengin olsam her sabah ben paralarımın arasında balyalar balyalar diye koşardım. <gülüyor> Mahiyetimle birlikte. Demonte sohbetler başladı. Çok şu anda böyle bir hayal canlandı gözünde. Balyalar balyalar. Dur dur dur. Kolesi, dur dur dur trafik polisi durdu. dur bir dakika ya. Var yemez amca gibi öyle para havuzuna atlama yüzme falan yapmazdım. Ne yapardım? Kağıt paralardan balye yapardım. Onunla böyle yüksekliği, alçaklı falan filan. 6'lı, 7'liği, pet, pet pet, Ya pet öyle o balya da çok büyük olmuyor biliyorsun. Öge. Reklamda bir tane 50 bin lira var ya kredi veren bir banka konuşuyor. Bir karış bir şey değil mi? Bir, bir karış değil üç, bile onu 50'liklerden yani. evet, yapmışlar. 50'liklerden yapmışlar güzel görünsün diye. Balya olsun diye 20'likten yapsam bu y sefer piyasada sen... 20 kalmayacak. Y piyasada 20 çok. Piyasada 20 kalmama gibi bir durum yok. Ama yani yapsan ona 200'lükten. Zaten 4'te 1'in eğinde o para. Düşün. Doğru şey olarak a, balyo olarak yani. O yüzden yine en iyisi galiba 20. teminat mektubu. <gülüyor> en iyisi o Ege. Doğru. <gülüyor> Trafik polisi durdurdu Dur, seni. Durdu motorun böyle. üstünde. Tamam. Üstündesin daha doğrusu. O, Ayağım yerde. O sürücü belgesini verdiği zaman yani B sınıfı B sınıfı sürücü belgesini verdiğin zaman Na, ne diyor abi? Yalnız bu geçerli değil bunda Ama var sürücü belgesi. 1400 lira alabilir miyim diyor. Yalnız Yalnız ben o kadar param yok memur bey. Hemen açıyorsun sayısal kuponunu gösteriyorsun. İsterseniz biraz bekleyelim ne dersiniz diye. Sayısal kuponu mu şans topu mu sen Kege? Ben e, gurur duyulacak bir şey mi bilmiyorum ama hiç bugüne kadar şans topu oynamadım. <gülüyor> Benim de bir klası var sayısal da değil süper loto. Ha süper loto. çünkü sayısal olmadığını biliyorum. Tabii tabii süper Sayısal loto. diye bir şey kalmadı olabilir süper... mi acaba? Yo, var, ama, var değil mi hala? Bir tanesi salı bir tanesi perşembe mi öyle bir şey. Boş keçmeyin. boş geçme imkanı yok. İri, İri sayısal loto kuponu bunlar diyoruz. 0.50 promilin üzerinde alkollü ilk defa yakalandığın zaman 727 lira veriyoruz. Ben hiç alkollü araba kullanmadığım için hiç bilmiyorum promiller neyle hesaplanıyor. Vallahi 0.50 promil e, benim bildiğim yani senin saat be mi bu bilmiyorum ama çok az. <gülüyor> çok az. Ha yani sen alkollü olmasan da mesela içtiğin bir mesela bol, şeyden dolayı... Bol üzüm yesen meyve bir, alkolüyle de... Olabilir. Çıkar ya, ya da bir ilaçla mesela üzümü yedin, meyve yedin. Uyduruyorum şu anda. Hı -hı. Yani bir şey oldu. 0.52 promilli alkol çıkabilirsin. Ama olamaz efendim öyle bir şey. Olamaz falan diye de şey yapamazsın ya. Yani. O, o kadar düşük. Ahlet eli ya. gösteriyorsa bitmiştir yani. Ee, ikinci kere yakalandım mesela. Demek tamam. ki neymiş? O ilaçta o meyveyi yemeyeceksin. Yakalandın yedin 911 lira. 3, 3 ve 3'ten fazla olunca zaten otomatikman ehliyetin alındığı için 1462 liraya tekabül eder. Uyuşturucu madde aldım mesela. Araç kullandım. 3741 lira ve ehliyetine 5 yıl el konulacak. Ve bunun dışında uyuşturucu kullanmanın ayrı bir şeyi de yok mu zaten? Cezası. Uylu. Sadece Söyle. uyuşturucuyla araba kullan Uyuşturucu serbest de araba kullanmadıktan sonra diye bir Şu şey. Şu an diyor. trafik konusunu işlediğimiz için. Doğru. Öyle. Ama ilkokullar konusunu işlersek mesela köfte yemeğinden uyuşturucuya gideriz. O değişik konularda şey var. Emniyet kemeri ve kask takmamanın cezası 80 lira. Arabada kask takmak serbest mi acaba trafikte Bence ya? hoş olabilir. ama da beyefendi. Bu hı yarış hı pilotları hı. takıyor kaskları. Ne kadar güzel olur. Ya yarış pilotu takar da sen normal... Biz, bir de onların şişe, şişe ağzı modeli olan şeritte giderken taksan ne, takmasan ne? Tabii ki araba kullanırken kask takmaktan bahsediyoruz. Yoksa motor kullanırken kask takacağım da onu acaba trafik polisine bir şey olsun diye takılabilir belki. Jest. Evet. <gülüyor> Size ne bir jest olsun efendim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar Radyo Tıraşı sevgilim sana severler Modern Sabahlar devam ediyor espirler şakalar gırlar gırlar gırlar gırla gidiyor burada gırları gidiş sesi olarak kullanım çok gır. güzel çok güzel yaptım Tebrik ediyorum Hayatta yaptığım en doğru şey olmayabilir o, o sesi kullanmak orada daha değişik seslerde kullanılabilirdi. Oktay e, senin daha güzel seslerin varsa yarınki programa sakla veya şimdi bir iki dakikamız var o dakikalar içinde o sesleri çıkarabilirsin. Ya kraliyette kavga var bir onu verelim. Yani, Son şeyi verelim de kötü, evet. Kötü haberleri şey yapmıyoruz e, yani imtina ediyoruz ama K İngiltere Kralı, Kraliyet ailesinde e, kraliçe ile Elizabeth e, daha doğrusu kraliçe Elizabeth ile gelinin arası bozuk maalesef. Belliydi onu. Kuşes Kamilya biliyorsun. Ama bu kraliçede gene Kamilya ile. Tabii canım. Ama bu Charles'a yani daha önce yaptığı insan bir ders alır karışmasın diye söyle. Hiçbir kontes bir düşes yok mu bu kraliçeyi kenara çeksin? Karışma bak geçen sefer karıştın yürütmedin. Ben Sınıf zaten ama ben da, ya, şey yapma. Bir yani, kez daha kamilya yapıyor. Kamilya yapıyor dedin ama yani şey e, ben şeyin kraliçe Elizabeth'in şey lafını ben kendi kulaklarımla duydum. Son <gülüyor> İngiltere'ye gittiğimde. Gerçi İskoçya'daydı ama kulaktan kulağa benim kulağıma kadar geldi. Sana geldiyse Camille'e 10 defa gittim. Bana geldi. Derdi. Ben de dedim dediyor Kraliçe Elizabeth e, 52 sefer söyledim Camille'e kaynat anla sen şey yap ilişki kur yani bizim üzerimizden bir iletişim olmasın İletişimini kaynat anla şey yap. diye söylemiş e illa ben seninle şey yapacağım oturalım bir 5 çayı içelim. Ona bir de çay da içmiyor. Çay, çayın içine alkol. Atıyor işte onu, zaten. O zaten atıyor. <gülüyor> alkol atıyor dedim. Alkol döküyor. Küçük bir tane gümüş şişesi varmış orada? Bir parmak ya diyormuş, bir parmak. Dökim mi diyormuş hatta Camilla? Yaktı yani beni Krali... yaktı diye böyle biraz şansı kollarından tutmuşlar. Kraliyet dedi. ailesinde biliyorsun çayın içine veya kahvenin bir şey içine bir içki koymak bilmem ne koymak denmez ayıp diye. Evet. Dökim mi diyormuş mesela? Dökim veya katim mi diyor? diken diken oluyor diye öyle konuştuğunu ben biliyorum. Alkol sorunu yani esas problem. Bir de kraliçe şunu diyor yani kardeşim diyor ben bu ülkenin kralıyım. Yani kraliçesiyim. Her şeyinden ben sorumluyum benim büyük büyük büyük büyük dedelerim ilk gece hakkı diye evliliklerin şeyinde ben onu değil ama en azından evlilikte yanlış gördüğüm şeyleri de söylemeyeyim mi içime mi atayım demiş. Vallahi Kamilya çok sinirli yıpranmış biraz ee, rehabilitasyon için Hindistan'a göndermiş. Tam yerini bulmuş demiş şeyde kraliçeler. Yok Elizabeth kraliçe göndermiş zaten. Hadi ya. Gönder ya da gönderme durumu var. Bunun karşılığında da Kamilya. Sürgün olmasın o Oktay ona baktın mı Doğru, düzgün? Vallahi sürgün de olabilir orada çünkü şeyleri var arazileri var. Çiftlik var demiş. Ne sürgünü ya demiş. Git çık hiç, orada hiç, demiş. rahat rahat iki çizgi bir şey eksin falan demiş. İçecekse de orada içsin demiş. Kaminya'nın zaten boşanmak istiyorum. Tüm sırları ifşa ederim vallahi diyerek kraliçeyi tehdit eden Oo. gelin durumuna geldiği konuşuluyor. Ee, yani bakın bunlar tabii hepsi şey de olabilir. Yani e, dedikodu da olabilir. Yani biz de bir prens yaş hakkında kral olamadı falan diyoruz ya. Yani prens yaşla Kardeşim ben daha iki kadını yönetemiyorum ülkeyi nasıl yöneteceğim diye şey koca olamadım ben daha kral olamıyorum. Kad nedir? İki demiş. kadını yönetmesi de gerek yok ya. Biraz bir demek ki eşiyle falan diyalog kursa. Şey Bilmiyorum, yapsa yani bitti işte gitti. Annesiyle yani. Eşinin arasında bir dengeyi bulamayan adam. Koca İngiltere'yi nasıl dengeleyecek i̇şte, Oktay? Işte. Nasıl dengeleyecek? Var işte kraliçe Elizabeth yani. Bildiğim bakıyoruz. şey de var. Var yani. Otobüs bileti alıp Hindistan'a göndermesi değil başka bildiği şeyler. Biletin benden demiş. Neyse bunlar hep daha önümüzdeki günlerde Çok konuşulacak. Ama yani huzur yok BG. Huzur yok. Vallahi bu. huzur yok. Hey fatu geliver her şey var. Frank Turner'le bitiriyoruz o şakalı. <gülüyor>